Herkese merhaba. Açık radyoda 95.0'da diğer kamda damlo özler ve sevgili program ortağım Rauf Kösemenle birliktesiniz. Bugün diğer kamda özel bir konuğumuz var. Akko marka yönetim kurulu üyesi Hasan Yeşil Yurtla bir beraberiz ve sorumlu restoran hareketi üzerine konuşacağız. İkinize de hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş geldiniz Rauf. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hasan Bey'e ilk soruyu ben sorayım. Ee, aslında bu bir soru değil. Konuyu Çerçeveleme diye düşünebilirsiniz bunu sevgili dinleyiciler. Bu arada Açık Radyo'dayız, Diğerkandayız. Çöpe atılan gıdalardan söz ediyoruz ve Sorumlu Restoran Hareketi bu çöpe atılan gıdaların, yani gıda ısrafının engellenmesinin içinde çalışıyor başka pek çok şey için olduğu kadar. Ama gıda atığı nedir, çöp nedir? E, bu e, söz konusu şeylerden hangisini kurtarıyorsunuz? Yani cılkı çıkmış, vuruşmuş, kırışmış bir şey midir bu gıda? E, çöpe giden gıda dediğimiz yoksa hakikaten şöyle ya da böyle işlemden geçerek ya da geçmeden kullanılabilir bir şey midir? Aradaki fark nedir diye bir e, çerçeve sorusu sorayım size Hasan Bey. Tamamdır. E, öncelikle davetiniz için de tekrar çok teşekkür ederim. Gıda atı aslında... Ee, evimizde, restoranlarda, tarlada, üretimde, fabrikalarda e, oluşan aslında genel bir e, kavram diyebiliriz. Ee, yiyecek içecek noktalarında oluşan gıda atığı hem e, imalatta yani mutfakta oluşanlar hem de misafirin tabağından geri dönenler. Bu anlamda atık çöp ayrımını şöyle yapabiliriz. İmalattan ya da toprakta kalmış tedarikte bozulmuş e, olanlar atık ama Kullanılmış, tüketilmiş ya da yarım bırakılmış olanlar çöp olarak adlandırılabilir. Böyle kısa bir tarif yapabilirim. Ben hemen araya girip bir şey yapmak isterim. Gıda atı Hı? meselesi özellikle sürdürülebilirlik ve ayak izlerimiz meselesinde çok kritik bir önem taşıyor ve rakamlarla baktığımızda da çok ciddi değişimler getirebilir. O yüzden buradan başladık ama bir de sorumlu restoran meselesi üzerine konuşmak isterim. Ee, sorumlu restoran dediğimiz zaman neden bahsediyoruz ve niye böyle bir hareket var? Ee, sorumlu restoran hareketi aslında bizim grup olarak başlattığımız bir proje. Ee, yiyecek içecek noktaları dünya gıda e, atığının e, çok büyük bir oranını e, aslında oluşturuyor. Bizler de geçtiğimiz dönemde neler yapabiliriz, iklim krizine karşı neler yapabiliriz diye düşünürken kurucu ortaklarımızdan Yuvan Dünya Derneği'nin de başkanı olan Kıvılcım Hanım'ın yönlendirmesiyle bir proje başlatmaya kararı verdik. Pandeminin hemen öncesinde başlattığımız bir projeydi bu. Bu proje çerçevesinde daha önce hayata geçmeye çalışılmış ama çok da aslında faydalı olamamış ve sektöre yankı bulamamış yeşil nesil restorancılık konusu üzerine kurguladık projemizi ve tekil Tedbirlerdense yani plastik kullanmamak, Amerikan servis kullanmamak gibi tekil tedbirlerdense, bütün işletmelerin enerji sarfiyatından su sarfiyatına, gıda atığından diğer atık yönetimine kadar bütün e, çerçevede ele alınması üzerine kurguladık projeyi. E, şu anda bizim grup olarak işlettiğimiz yaklaşık 40'ın üzerinde restoran var. E, bütün noktalarımızda da sorumlu restoran hareketi projesini hayata geçirdik. Tabii ki sorumlu restoran hareketi projesinin en önemli e, aşamasını gıda atı e, oluşturuyor. Biz kendi aramızda konuşurken neden hep herkes söyler ya neden bireleri bir şey yapmıyor e, bu konuda diye. Biz de dedik ki neden o kişi biz olmayalım bir şey yapacak. Ve bu anlamda çalışmalara başladık. E, Birleşmiş Milletler'in e, gıda tarım örgütünün çıkardığı raporlara göz attık e, neler var diye. Özellikle 2001 yılında çıkardığı rapor e, oldukça korkutucu rakamla içeriyor. Biraz aslında bunlarla başlayayım müsaadenizle ve sonrasında sorumlu restoran hareketine gelmek istiyorum. Ee, Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada her yıl yaklaşık 4 milyar ton gıda üretiliyor. Ve bunun e, yaklaşık 1.3-1.5 milyar tonu çöpe gidiyor. Bu gerçekten çok korkunç bir oran. Ee, bu çöpe giden gıdanın da... E, Para karşılığı yaklaşık 1 trilyon dolar aslında çok ciddi bir ekonomiyi de çöpe atmış oluyoruz. Yapılan gıda israfının yarısından fazlası yaklaşık %56'sı gelişmiş ülkelerde, %44'ü ise gelişmekte olan ülkelerde oluşuyor. Demin başta söylediğim atıkların üretim, hasat, saklama, dağıtım ve pazarlama sürecindeki altyapısal oluşumları aslında daha çoğunlukta. Ee, şeye baktığınızda, yiyecek içecek noktalarına baktığınızda da e, bu yaklaşık e, %7'sine tekabül ediyor atıkların. Yani restoranlarda ve yeme içme noktalarında oluşan atık genel dünya atığının, gıda atığının %7'sine tekabül ediyor. İsraf gıdalarsa küresel sera gazı salınımının %10'unu oluşturuyor. Bu da aslında çok ciddi bir oran. Rauf Bey demin e, sohbet sırasında söylemişti, kişisel ayak e, karbon salınımının aslında Gebze'deki bir fabrika'nın 40-45 dakikalık salonuna eşdeğer yiyecek içecek sektörüne baktığımızda da oluşan gıda atıklarının yüzde onu küresel sera gazının yüzde onunu oluşturuyor. Tüm bu rakamları gözü aldığımızda biz de tabii ki çalışmalara başladık. Bizim birçok restoranımızda et kebap restoranımız var, bir hamburger zincirimiz var, balıkçımız var, meyhanemiz var. Sektörün farklı Mutfaklarında hizmetler sunuyoruz. Sushi restoranımız var. Ee, bütün restoranlarımızda imalat restoran içinde yapıldığı için imalat atığımız aslında olabildiğince az. Hiç değil ama olabildiğince az. Bizde oluşan asıl atıklar restoranda misafirlerimizin tabaklarından geri dönen atıklar ki bunların da büyük çoğunluğunu garnitürler oluşturuyor. Ana yemekler yeniyor ama yanındaki garnitürler... E, ağırlıklı olarak çöpe gitmek zorunda kalıyor. Biz de bu konuda en önemli tedbiri aldık ve bütün restoranlarımızda garnitür sunumlarını misafir tercihine bıraktık. Yani servisteki arkadaşlarım sipariş almadan önce yanlarına ana yemeklerin yanlarını garnitür isteyip istemediklerini soruyor misafirlere. İsteyen olduğu takdirde dilediği kadar servis ediyoruz ama istemediği takdirde de servis etmiyoruz bunu. Buna rağmen tabii ki yine de gıda atığımız oluşuyor demin söylediğim gibi hem imalatta hem restoranda bunları nasıl değerlendirebileceğimizle ilgili çalışmalara başladık. Bu konuda da iki çözüm bulduk. Bunlardan bir tanesi Haytap ile Hayvan Hakları Federasyonu ile birlikte bir iş birliğine gittik ve bütün restoranlarımızda oluşan küçük dostlarımızın kullanabileceği, yiyebileceği atıkları ayrıştırarak Haytap yönüllerine teslim ettik ve onlar barınaklara ulaştırdılar. Hala buna devam ediyoruz. Diğer taraftan da oluşan atıkların büyük çoğunluğunu diyebilirim. Bunu da Büyükşehir Belediyesinin İSTAÇ kuruluşuyla işbirliğine giderek yeni faaliyete geçirdikleri Kemalbogaz'daki metanizasyon tesisine ulaştırıyoruz. Yani bunları enerjiye çeviriyoruz. Aldığımız tedbirlerden bir kısmı bunlar. Bununla birlikte Sorumlu Restoran Hareketi projesi kapsamında et restoranlarımızda bir ilki gerçekleştirdik ve. Baştan sona yani mezelerden ana yemeklere, ara sıcaklara, tatlıya kadar bir vegan menü oluşturduk. Bu anlamda da karbon ayak izini azaltacak tedbirlerden bir tanesi olarak bunu da kurguladık. Bizim et restoranlarımızdaki en önemli karbon sorunumuz aslında mutfaklarımızda yani üretimde, pişirmede kullandığımız kömür. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. E, Ayvalar çok sık gidip geliyorum. Bunun nedenlerinden bir tanesi orada bir kömür keşfettik. Bu kömür zeytin e, posasından üretiliyor ve sıfır karbon salınımı var. E, bu kömürü getirdik, denedik fakat çok yüksek kalorili olduğu için bunları restoranlarımızda kullanamadık. Bütün ürünleri yaktı çünkü. Ama bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. E, karbon salınımımızı yine aza indirmek için aldığımız tedbirlerden bir tanesi bütün işletmelerimizin e, yenilenebilir enerji kullanır hale getirdik. E, hepsi IREX sertifikalı olarak Çalışıyor Şu anda yerel üreticileri destekliyoruz sorumlu restoran hareketi kapsamında kadın üreticileri ve kooperatifleri destekliyoruz elbette biz de plastik kullanımını kaldırdık ee, özellikle yoğun paket servis yapıyor işletmelerimiz paket serviste kullandığımız bütün ambalaj malzemelerini geri dönüştürülebilir malzemelerden tercih ettik ve ee, bu çok ciddi bir maliyet yaratsa da buna şu anda devam ediyoruz devam etme kararımız var. Bu malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması için de paket siparişi veren misafirleri bir bilgilendirme kartı hazırladık. Bu bilgilendirme kartı bir tohum kart ee, okuduktan sonra bunu bir saksıya ya da bahçeye ektiklerinde bitki olarak geri dönüş yapıyor. Burada da verdiğimiz mesaj bu ambalaj malzemelerinin geri dönüşüme kazandırılması yönünde. Bununla birlikte evde sürdürülebilirlik anlamında neler yapılabileceğiyle ilgili de küçük bilgilendirme notları e, oluşturduk. E, bu gerçekten müşterilerimizden de çok olumlu tepki aldı. Bizim sorumlu restoran hareketini hayata geçirirken ki amacımız şuydu aslında. Biz küçük tedbirler alıyoruz baktığımızda ama alacağımız, yapacağımız küçük farklar çok büyük değişikliklere neden olacak toplamını vurduğunuzda. E, yaklaşık Yıl sonuna doğru tam bir yılı doldurmuş olacağız biz de sorumlu restoran hareketinde. Ve neler elde ettiğimizi de bir raporla bütün sektöre duyuracağız. Şimdi çok fazla başlık üzerinde konuştuk. Epey de evet. farklı alanları kapsamaya çalışan bir hedefler silsileniz var görüldüğü kadarıyla. Hani bir yanda hem enerji kullanımını düşüren ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya Devam eden bir sistem var öbür tarafta vegan menülerin yavaş yavaş girmesi var diğer tarafta söylediğiniz gibi hani restoranlarda kullanılan kömürün dönüştürülmesine yönelik e, adımlarınız var. Bu, buradan baktığımız zaman birkaç şeyi bir arada görüyoruz bunlardan bir tanesi şu e, yiyecek içecek sektöründe gerçekten bir dönüşüme çok büyük ihtiyaç var. Her sektörde olduğu gibi özellikle bir e, hani buçuk derece artık hayal oldu yaşayabileceğimiz e, derecelerde tutmaya çalışalım diyen iklim hareketinden baktığımız zaman ve bu bizlerin çok fazla bilmediği alanlarda da bir takım yenilikçi bakışları gerektiriyor. Öbür taraftan baktığımızda da vegan menüleri de içeren e, bir dönüşüm öngörüyorsunuz fakat e, işte et endüstrisi karbon gazı salımında çok ciddi bir yerde tutuyor. Burada uzun vadeli perspektifiniz nedir onu sormak istiyorum. Uzun vadeli sürdürülebilir bir dünyada yaşamamız için sektörün nasıl dönüşeceğini hayal ediyorsunuz? Vizyonunuz ne burada? Damla Hanım aslında bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ve olası ekonomik sarsıntıları en derinden hisseden ülkelerde sürdürülebilirlik çok da sürdürülebilir değil ne yazık ki maliyetlerinden dolayı. Elbette ki biz bu harekete sorumlu restoran hareketini başlatırken grubumuzun finansal gücü de var ve bu gücü aslında kullanarak çalışma ver yapmaya başladık. Fakat sektörün çok fazla paylaşı var biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde milyonun üzerinde irili ufaklı işletme var. Sektörün tamamının bu konuda çalışma yapması mevcut ekonomik şartlarda çok da mümkün değil. Biz aldığımız tedbirleri olabildiğince duyurmaya çalışıyoruz ki. Bizden ilham alıp bu konuda çalışma yapmak isteyen paydaşlar e, gerekirse bizimle de irtibata geçip bizim bilgi birikimimizden de faydalansınlar ve ilerlesinler istiyoruz. Ancak bu konuda bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı e, işin bir kontrol mekanizmasının olmaması. Dolayısıyla biz hangi perspektifte, hangi gelecek... E, Umutlarıyla ve vaatleriyle çalışıyor olsak da günün sonunda denetlenmiyor olmak aslında kafalarda bir soru işareti yapıyor, yaratıyor. Biliyorsunuz bir e, yeşil yıkama, greenwashing denen bir şey var. Ben de her e, katıldığım organizasyonda ya da görüşmede bunu dile getiriyorum. Biz evet demin de sizin söylediğiniz gibi birçok başlıkta, restoranlarımızda çalışma yapıyoruz ama benim de greenwashing yapıp yapmadığımı denetleyen bir mekanizma yok. Dolayısıyla biz ne vizyon koyarsak koyalım, Günün sonunda bunun bir şekilde kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ee, elbette e, demin de başta söylediğim gibi bütün işletmelerin bu konuda tedbir almaları çok zor ekonomik durumlardan dolayı. Gerçekten sürdürülebilir olmak çok masraflı bir iş. Enerji sertifikasından enerji tasarruflu cihazlara geçmek. Yerel ürünlerden vegan ürünlere e, kadar. Birçok başlıkta sıkıntı var. Ama bu konuda ciddi çalışmalar var. Bizim de üyesi olduğumuz e, Gastronomi Turizmi e, İşletmeleri Derneği Turiyed'in e, bir sürdürülebilirlik komitesi var. E, biz de bu komitenin içindeyiz. Bu konuda ciddi çalışmalar e, yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük toptan perakende market zinciri bu konuda çok büyük e, çalışmalar yapıyor. Biz de çok yakından takip ediyoruz onları. Olabildiğince bilgilendirici ve bu konuda... İnsanlara yani restoranlara kılavuz niteliğinde bir çalışma da yaptılar. Adı da Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu diye. Biz de bu çalışmanın içerisinde yer aldık ve bunu duyurmaya çalışıyoruz. Açık konuşmak gerekirse yakın gelecekte ülkemizin bulunduğu şartlar dolayısıyla sürdürülebilirlik konusunda yeme içme sektörünün çok fazla faaliyet gösterebileceğini düşünmüyorum. Biz olabildiğince devam etmeye çalışacağız elbette. Bu konuda çalışmalar yapan farklı markalarda var, farklı projeler yapanlarda var. Ee, ancak devlet desteği olmadan, en başta üreticiler desteklenmeden Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusunda başarılı olabileceğini ve verdiği tabipleri yerine getirebileceğini çok düşünmüyorum. Ne perspektif sunarsam sunayım, size ne vaat edersem diyeyim, bunun ne kadar gerçekçi olabileceği hep soru işareti olarak kalacak benim kafamda. Evet. E, burada tabii Sadece devlet desteği değil aslında e, kişisel fikrimi söyleyeyim desteklediğiniz dediğinizde hani öyle atla deve bir şey olmak zorunda da değil vergilendirmeyi azaltma falan gibi basit destekler bile çok ciddi sonuçlar yaratabilir. Yani sürdürülebilir ekonomi e, için çalışan kuruluşlardan aldığınız vergiyi yarıya indirin e, zaten e, ihtiyacı olan finansmanı burada sağlamış olursunuz bu kurumlara e, ya da işte basit iletişim destekleri verin eee işte bazı mesela şu anda da radyolarda e, firmaların isimlerini alamıyoruz. Siz bir e, market zincirinden söz ettiniz. Öncülük yapıyor bu market zinciri. Örneğin iletişim yasanı Tüp'ten. Bu tür e, öncülük yapan kurumlar için kaldırın isimlerini buradan anabilelim. Bunların yaratacağı farklar bile bu finansmanı sağlayacaktır aslında. Yani Kesinlikle. gerçekten öyle ah, ah böyle atla deve bir şeyden söz etmiyoruz. Hakikaten biz yeniyet dönüşümü, devletsel Bizi niyet dönüşümü bu meseleyi çözecektir. Ee, no, Rofi diğer, diğer taraftan da özür dilerim araya giriyorum. Diğer taraftan, taraftan tabii mi? ki devletin devletin alacağı tedbirler, vereceği destekler özellikle tarımda üretimi desteklemesi, hayvancılıkta üretimi desteklemesi birçok konuda belki e, insanların daha rahat hareket etmesine neden olacak. Ama bir diğer taraftan da kişisel olarak da artık insanların birazcık bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum biz bütün işletmelerimizde bir ilki gerçekleştirdik. Yine Yuvan Dünya Derneği ile beraber bütün çalışanlarımıza bir online sürdürülebilirlik eğitimi verdik. Boğaziçi Üniversitesi'nden Aylin Ola Göz ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Murat Tiryaki hocalarımız bu eğitimi verdiler. İklim krizi nedir? Sürdürülebilirlik neden önemli? Neden biz işletmelerimizde sorumlu restoran hareketi projesi kapsamında tedbirler alıyoruz gibi bilgiler aktardık. Çünkü Çalışanlarımız aslında bu yaptığımız çalışmaları gelen misafirlerimize anlatacak. Demin bahsettiğim garnitür sunumlarını kaldırma süreci bizim için çok sıkıntılı bir süreç oldu. Çalışanlarımızdan bile tepki gördük çünkü onlar da gelen misafirlerden gördükleri tepkilerden şikayet ettiler. Ve biz bu konuda da hem çalışanlarımızı hem misafirlerimizi elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. İşte çok fazla aile ağırlıyoruz işletmelerimizde, çocuk misafirlerimizde çok fazla. Onlar için yine Yuvan Dünya Derneği ile ve bir bizim yine tedarik büyük tedarikçilerimizden biri olan gaz içecek firmasının desteğiyle sürdürülebilirlik ve iklim krizi konusunda bir bilgilendirici kitap, bir tane de oyun ve aktivitelerden oluşan eğlendirici kitapçık hazırladık. Bunları misafirlerimize dağıtıyoruz. Yani her fırsatta, her aşamada biz müşterimizi de bilgilendirmeye çalışıyoruz. İnsanların sürdürülebilirlik konusunda sadece yeme içme noktalarında değil, evde de yapabilecekleri şeyler var. Çünkü ciddi anlamda bireysel gıda atığımız da oldukça yüksek. Şöyle bir oran vermek istiyorum. Yine Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporunda yer alıyor. Yılda bir kişinin israf ettiği gıda oranlarına baktığımızda, Fransa'da kişi başı 85 kilo, İngiltere'de 77 kilo, Almanya'da 75 kilo, Amerika'da 60 kilo. Ama Türkiye'ye baktığınızda toplamda 26 milyon ton yaklaşık yılda gıda çöpe gidiyor ve kişi başı Türkiye'de bu oran 93 kilo. Yani biz dünya sıralamasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika'dan sonra gelen 3. ülkeyiz. Dolayısıyla evde alınacak tedbirler gıda israfına karşı daha az tüketin tüketebileceğimiz kadar alım gibi tedbirlerle biz evde de bu konuda başarılı olabiliriz. Yapmak istediğimiz çalışmalardan bir tanesi de bu. Yani müşterilerimizi de misafirlerimizi de bu konuda bilinçlendirmek. Hemen geriye dönelim. Yani bunu bu bölümün altını çizip bırakıp, Haytafe istoşla yaptığınız iki proje var. Birinde e, mama canlar için diğer canlar için mama üretimi var. Bir diğerinde de enerjiye çevirme var. Mesela bunlar da aslında bütünsel bakışı gösteriyor. Yani meselenin sadece şey kısmı değil. Hani atık yaratmama kısmı değil, yaratılan atığı kullanma bölümünü de bize aktarıyor. Bu enerjiye çevirme ile ilgili böyle bir bir paragraflık bir aktarabilir misiniz nedir orası ilginç. Çünkü dinleyicilerimizin de bilmesinde fayda var. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin e, İSTAÇ kuruluşu Kemal Burgaz'da büyük bir metanizasyon tesisi hayata geçirdi. Bu metanizasyon tesisinde bizim gibi farklı işletmelerden, market zincirlerinden e, ya da farklı kanallardan oluşan gıda atıklarını toparlıyorlar ve burada bunları bir takım işlemlerden geçirdikten sonra enerjiye çekiliyorlar. E, bizim bütün işletmelerimizde e, bu atıkları birikmesi için birer... E, Tank var. E, bu tankta biz de düzenli olarak bu dağıtıklarımızı biriktiriyoruz. Onlar da e, haftanın belli günlerinde işletmelerimizi ziyaret edip bu atıkları alıyorlar. Tabi burada da en önemli sorun aslında lojistik çünkü çok pahalı bir iş. Bizim restoranlarımızda oluşan atıklar bir süpermarkette oluşan atık kadar değil. Dolayısıyla burada zorlanıyoruz zaman zaman biz destek vermeye çalışıyoruz kendi araçlarımızla götürelim diye. Baktığınız zaman lojistik maliyetlerinden dolayı bu işin de ne kadar sürdürülebilir olacağı hem belediye açısından hem de diğer işletmeler açısından bir soru işareti. Ee, ama çok önemli. Belki işletme sayısı işletme sayısı artarsa e, verimli hale gelebilir belki. Biz oldukça fazla işletmeyle yaralıyoruz zaten ama her işletmemiz farklı bölgede ve gerçekten bu ürünü evet, evet. bir araya toplamak, bu atıkları bir araya toplamak çok mesele. Sonuçta gıda atığı olduğu için. Kısa sürede e, koku ve sinek toplama gibi bazı evet. e, sorunlar da yaratıyor. E, ama diğer taraftan o, bizim bu konuda... O belirli... şeyi kastetmiştim etmiştim zaten. Bir bir bölgedeki işletme sayısının artması. Yani sadece sizin işletmeleriniz değil de lojistiği kolaylaştıracak şekilde bölgesel işletmelerin katılımının artması. Şimdi burada başka bir başlık açacak olursam bu konuda en büyük sorunlardan bir tanesini de aslında... Belediyelerin bağlı bulunduğu siyasi partiye göre de belirleniyor. Büyükşehir belediyesi bu işi yapıyor ama onu destekleyenler yalnızca kendi partileri yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerden destek görüyoruz bizde yerel anlamda diğer belediyeler maalesef destek olmuyorlar. Bizim bu konuda bir alternatif çalışmamız da oluşan gıda atıklarını kompost yapmak üzerine. Bununla ilgili de bir projemiz var. Hayata geçtiğinde inşallah duyuracağız gıda atıklarımızı e, en azından e, oluşan gıda atıklarımızı e, değerlendirme konusunda da bir tedbir almış olacağız. Tüm bunlara baktığımızda... Toparlamak da... için... <gülüyor> Tam evet. ben. Son, son, son bir dakika. <gülüyor> son bir, bir meseleden bahsediyoruz diyelim. Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Demin de söylediğim gibi e, yiyecek içecek noktaları sürdürülebilirlik konusunda çok önemli noktalar ve özellikle gıda atığı konusunda çok önemli noktalar bir şekilde... Herkesin bu işe başlayabilmesi ya da yapıyorum diyenlerin de doğru yaptığının ortaya çıkması açısından bir denetleme ve kontrol mekanizması hatta bir belgelendirme mekanizmasının devreye girmesi şart. Bu da devreye girdiğinde eminim devlet de bu konuda çalışmalar yapan firmalara demin sizin söylediğiniz gibi vergisel anlamda belki destekler de verirse çok daha hızlı adım atmış olabiliriz diye düşünüyorum. 95.0 Açık Radyo'da Diğerkem'daydınız. Sevgili program ortağım Ravut Kösemen ve Hasan Yeşilyurt bizlerle beraberdi ve sorumlu restoran hareketini konuştuk. Yiyecek içecek sektörünün sürdürülebilirlikle ilgili atabileceği adımları ancak bu adımları çerçevelenmesi gereken diğer sistemsel adımları da konuştuk. Bu haftalık bu kadar. Her zamanki gibi su gibi akıp geçti zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.